Nasreddin Hoca İşte Adalet Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erçmen Balakoğlu Nasreddin Hoca'nın karısı Elif Baysal Çocuk Yaşar Özdemir Seyfi Ersin Samer Fahri Tarık Tibet Ses Kayıt Ali Fırat Mi yavrum? Adalet ne demektir anneanne? Ha? Adalet mi? Hı hı. Ee, şey Canım hani adalet derler ya işte yani adaletli olmak işte o adalettir. Anneanne ben bir şey anlamadım. Canım sana ne adaletten? Adalet işte ona adalet denir. Adaleti de herkes bilir. Ee, şey e, mesela hakimler adalet dağıtır. Adalet mi dağıtır? Evet öyle derler. Şey anneannem hani benim aşure dağıttım gibi mi? Cık, yok evladım yok aşure gibi değil. Yani hmm, başkasının hakkını korursan adalet olur. Aman ay, hem bunları niye bana soruyorsun canım? Deden gelince ona sor. O bir zamanlar kadılık da yapmıştı. Kadılık ne demek anne? Ay sen de ne duysan soruyorsun. Ama anne bilmediğini sor demiyor musun? E, güzel evladım sen de güzel şeyler sor. Ama öğretmen güzel bir şey sormuyor ki. Hep böyle şeyleri soruyor. Ayol öğretmenin bilmediği şeyleri ben nereden bileyim? Ama anne öğretmen bunları biliyor da eve gidip araştırın diye sorular soruyor. Hiç olur mu çocuğum? Evde araştırdıktan sonra okula gitmeye ne gerek var? Doğru anneanne. Bundan sonra okula gitmeyeyim. Evde beraber araştırırız değil mi? Ay yok yani onu demek istemedim yavrum. Ee, şey biz ne araştıracağımızı bilemeyiz ki. Öğretmenin söylemesi lazım. Ya ben de sevindiydim. En iyisi sorarım. O her şeyi bilir. Hah, hah. Sen ona sor. Hakikaten de o her şeyi bilir. Bilmese de uydurur. Hem öyle bir uydurur ki doğrusundan daha doğru olur. koş koş kapıyı açacak mısın? Açayım anane. Ama önce Adalet'in ne olduğunu soracağım. Eğer bilemezse kapıyı açmam. Kim o? Aç fındık benim. Hoş geldin dede. Hoş mu geldim? Yahu gelmedim ki kapıyı aç da geleyim. Dede. Efendim fındık. Orada mısın? Buradayım yahu. Kapıyı açmadık ki içeri gireyim. Sana bir soru soracağım dede. Eğer soruyu bilirsen kapıyı açacağım. Allah Allah yahu bizim kapı çelizinden açılır. Soruya ne lüzum var? Anneannem adalet aşure dağıtmaktır dedi. Anneannem'in aklına aşure geldi galiba. Git ona söyle aşure gününe daha altı ay var. Olur gidip söyleyeyim. Yahu hızlı kapıyı aç da ondan sonra söyle. Ama dedin soruyu bilemedin ki. Tamam tamam söylüyorum. Hadi söyle bakalım. Ama adaletten önce adaletsizliğin ne olduğunu söyleyeyim. Senin beni kapıda bekletmen adaletsizlik... Biliyorum biliyorum. Adalette kapıyı açmaktır diyeceksin. Deminkiyle aynı şey. Hayır efendim aynı şey değil. Adalet haksızlığa uğramış olanın hakkını korumaktır. Aa, bak bu cevap çok hoşuma gitti. Haksızlığa uğramış olanın hakkını korumaktır. Aferin be dede. Eksikleri olsa da cevabını doğru kabul ediyorum. Vay kerata vay kendine de pay çıkarıyor ya. İşte dede kapıyı açıyorum. <gülüyor> Hoş geldin dede. Şimdi sana hoş gelmeyi gösteririm. Hele kulağının bir, bir adalet Ay. yerine gelsin. Ay. <gülüyor> ama dede bu haksızlık. <gülüyor> Asıl haksızlık, adaletin yerine gelmemesidir. <gülüyor> tamam mı Fındık yazdın mı? Tamam dede yazdım. Aferin sana. Peki başka soracağım bir şey var mı? Yok dede ödevlerimi bitirdim. Öyleyse şimdi mutfağa git bakalım. Anneannen yemeği hazırlamış mı bak. Her ne kadar adaleti benim kadar anlatmasa bile... yemeği çok iyi yapar doğru Peki dedeciğim. Kapı çalıyor gelenle kim acaba? Önce bir kapıya bak fındık. Olur dede bakarım. Sakın onlara da benim gibi soru sorma. Ha. Olur dede. Onlara daha zor sorarım. Tövbe tövbe. <gülüyor> Efendi, kapı çalındı galiba. Bakan oldu mu? Oldu hanım, fındık açmaya gitti. Peki senin yemek oldu mu? Aha, oldu oldu. Hele şu gelen kimmiş anlayalım da ondan sonra sofraya oturalım. <gülüyor> Sen gülüyorsun be çocuk, bir şey mi oldu? Hanım bu çocuk delirdi galiba. Aman hoca ağzından yel alsın. Sapa sağlam çocuk delirir mi? Mutlaka komik bir şey olmuştur da ondan gülüyordur. Dede evet. iki adam geldi senden adalet istiyorlarmış. Bak şuna hala dalga geçiyor. Doğru konu sana fındım. Vallahi doğru söylüyorum dedi. Nasettin Hoca adaletlidir diyorlar. İşte bak geldiler. İnanmazsan kendine sor. Aaa Sayfi ile Fahri Hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam bu Fahri, hocam, Fahri var ya hocam, bu Fahri Kendine mi olmayan tarlayan bu sahiplenen o hocam bak, bak. durun bile adamlar hocam, bak, Adamlar hocam, bir durun sana... hele Sayfi e. efendi e. Durun Aaa birer birer konuşun canım Hadi bakayım sen anlat önce Sayfi Anlatayım hocam Fahri ile ikimizin tarlaları yan yana e, Aramızda tarlada sınır olacak bir işaret yok Rahmetli babam Bana tarlanın sınırını gösterirken Gökyüzünde bir bulut vardı. İşte bizim tarlanın sınırı tam bu bulutun altından geçiyor demişti. Ben de e, babamın rahmetli olduktan sonra bana bu bulut işaretini söylediğini hatırladım. Heh, tarlamı o işarete göre sürüyorum. Hmm. Ya, demek sen tarlanın sınırını gökteki buluta göre hayal hey Ha Madem baban öyle demiş sen haklısın. Sağ ol hocam. Ama hocam. Beni dinlemeden onu haklı çıkardınız. Adalet bu mu canım? Aa? Bu değil canım, elbet ki bu değil. Fahri Efendi telaşlanma. Şimdi de sana anlat bakalım. Ehe, peki hocam, anlatayım. Seyfi ile ikimizin darlaları yan yana. Orasını biliyoruz canım efendi. Bilmediklerimizi anlat. Ama hocam, ona anlattırdınız. Bu haksızlık, tamam, haksızlık tamam. olmuyor mu? Tamam tamam, bildiğin gibi anlat. Rahmetli babam bana darlanın sınırını gösterirken o sırada havadan bir karga geçiyor. Bak evladım, bu karganın geçtiği yerin tam altı bizim darlanın sınırı oluyor demişti. Ben de babam rahmetli olduktan sonra tam karganın uçtuğu yerin hizasından itibaren tarlamı sülüyorum. Ya, demek sen de tarlanı kargaya göre sürersin. Eh, madem baban öyle demiş sen de haklısın. <gülüyor> Sağ ol hocam. <gülüyor> A ama hoca efendi ikisi birden nasıl haklı olur? Vallahi hanım doğrusunu istersen sen de haklısın. <gülüyor> Aman dede adalet dedeyim bu mu? Vallahi fındık sen de haklısın. Ee, peki bu dava nasıl sonuçlanır hoca? Dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın önemli değil hanım. Bakın Seyfi efendiyle Fahri efendi babalarınız ölüp gitmişler size... İyiliyetle sınırlarını çizdikleri birer tarla bırakmışlar. Şunu unutmayın ki dünya malı dünyada kalır. Şimdi ben karar vermeden önce size bir şey hatırlatayım. Yüce Peygamberimiz hakimler sizi haklı çıkarsalar da siz gerçek kararı vicdanınızdan isteyin demiştir. Onun için evvela vicdanınıza danışın efendiler. Şey hocam, e, ben de tarlamı daha geriden sürmek isterim. Evet hocam, ben de öyle yap hakkını helal et Seyfi kardeşim. Sen de helal et Fahri. Madem ee, <gülüyor> öyle bizim yemek hazır, önce yemeği yiyelim, sonra tarlaların sınırına birkaç taş dikelim. Ne buluta güven olur, ne kargaya. Fındık, gördün mü adaleti? İşte adalet burada derler. <gülüyor> Thank <laughs> you.